Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah ve tehulü lâ ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Fe inne esteqâl hadîs kitâbillâh ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar Buhari ve Müslim Abdullah bin Amr radıyallanmadan rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allahu ve celle ilmi aranızdan çekip almak suretiyle kaldırmaz fakat alimlerin canlarını almak suretiyle alır, sonra insanlar cahilleri öndere denirler, bunlara fetva sorarlar ve onlar da fetva verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar buyuruyor. Hadisin bu kısmı tarihin çeşitli zamanlarında etkisini göstermiş. Yani herhangi bir yerde, herhangi bir bölgede Kur'an ve sünnetle amel eden Müslümanlar için söylüyoruz bunları. Eğer aralarında bir alim yoksa bunlar en iyi okuyan, en iyi bilen, aralarında en iyi kimse onu hoca edinip bunun etrafında dersler yaparak bu fitneye düşmüşlerdir. Böylelikle alim olmayan kimseler, dinde söz sahibi olmaya başlamış, fetva vermeye başlamış, hatta büyük meselelerde konuşmaya başlamış, ehli olmadan, meselenin usulünü bilmeden. Bu gibi fitnelere sebebiyet vermiş, gruplaşmalara sebep olmuş, fırkalaşmalara kapı açmıştır. Şeyh Elbani Rahimolla vefat etmeden kısa bir süre önce fetva konusuyla ilgili bir konferans vermiş. Onu ben tercüme etmiştim daha önce. Biraz daha uzun aslında ama yani sohbete sağacak şekilde özetledim ben bunu. Onu aktarmaya çalışacağım inşallah. Şöyle diyor. Bildiğiniz gibi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olmayan şeyleri delil getirmem. Lakin hata eden bazı ravilerin yanılıp da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet ederek rivayet ettikleri bazı cümleleri istiğinas için zikrediyorum. İstiğinas, Delil getirmek demek değil. Yani bazen hadisin isnadı e, zayıf olur fakat manası doğru olur. O doğru olan mana için isnadı zayıf olan hadisi e, alimler bazen zikrederler. Bunu delil getirmek için yapmazlar. E, bunu söylüyor. Maalesef bu türden hadisler çoktur. Lakin bunlar iki kısma ayırarak zikretmek gerekir. Sahih olmayan bu hadislerin birinci kısmı İsnat ve anlam olarak münker olmayan rivayetlerdir. Yani münker demek e, ravi zayıf ravinin kendisinden daha kuvvetli olan kimselere <gülüyor> muhalif rivayet veya zayıf bir e, rivayetin sahih rivayetlere aykırı olmaz. Gerek isnat gerek anlam olarak münker olmayan rivayetlerdir. İsnat olarak zayıf olup anlamı doğru olan hadisler böyledir. Bu anlamlar diğer delillerden alınır. Mesela düşünün, Şeyh Elbani şu hadisi zayıflayanlardan birisi. Kişi hevasını benim getirdiklerime tabi kılmadıkça iman etmiş olmaz. Nebevi bunun sahih olduğunu söyler. Şeyh Elbani işte isnadından Nuhayn bin Hammad, la ilgili İbn Cebin tahlillerinden dolayı bir ayrıntıdan dolayı bunun zayıf olduğunu söyler. Fakat bu hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetine birebir mutabıktır. Bunlardan birisi Ahzab suresi 36. ayet. İman etmiş hiçbir erkek veya kadına Allah ve Resulü bir şey hükmettikten sonra artık başka bir tercih hakkı yoktur. Yani Allah azze ve celle bu ayette zaten peygamber aleyhissalatu vesselam verdiği hükümleri imana bağlamıştır. Yine Nisa 65. ayetinde sana muhakeme olup da çekiştikleri şeylerde verdiğin hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyruluyor. Yani bu hadis bu ayetlerin manasına zaten uygun. Evet, diğer delillerden bu anlamların doğru olduğu alınır. Lakin bununla beraber alimin bu tür hadislerin sahih olduğunu söylememesi de gerekir. İkinci kısmı, isnadı zayıf olup anlamı doğru olanlardır. Bu tür rivayetlerin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmesi caiz değildir. Lakin anlamı makbul ise bunların Nebi ve vesselama nispetinin sahih olmadığını açıklamak suretiyle istinas etmekte sakınca yoktur. Yani zayıf olduğunu belirtmek amacıyla. Böylece Günümüzde de bazı davetçilerin çoğunun, hatta ilim ehlinden bazı kimselerin amellerin faziletleri konusunda zayıf hadis ve delil getirmelerinin ne kadar hatalı olduğuna Şeyh Elban'ın işaret ettiğini görüyoruz. Bu kısa mukaddime sayı olmayıp anlamının doğruluğuna Kur'an ve sünnette delil bulunan bu türden hadislere bir örnek zikretmek istiyorum. Bu hadis şudur. Fetvaya en cüretkar olanınız, cehenneme en cesaretli olanınızdır. Bunu darimi i Sünen'in de mürsel olarak rivayet ediyor. Bu mürsel bir rivayet. Bu hadisin isnadı zayıftır. Metni ise anlam olarak doğrudur. Kitap, sünnet ve salih selefin devam eden uygulaması bu anlama şahitlik etmektedir. Sizler inşallah hepiniz biliyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından alim olanlar, yani ben mutlak olarak her sahabeyi değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alim sahabelerini kastediyorum. Kendilerine fetva geldiği zaman fetva vermenin zorluğundan veya yanıldığı zaman bunun mesuliyetini yüklenmenin ağırlığından dolayı bundan sıkıntı duyuyor. Ondan kurtulmak istiyor ve başkasına havale etmek istiyorlardı. Onlardan sabit olan şeylerin en azı onlardan biri ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gibi alim sahabelerin büyüklerindendir. Kendisine bir mesele sorulduğu zaman Şöyle diyerek cevap verirdi. Bu benim görüşümdür. Eğer isabet ettiysem Allah'tandır, hata etmişsem nefsimdendir. Şurası önemlidir. Salih selefin alimleri fetva vermede öne çıkmaktan sıkıntı duyarlardı. Yine onlar çokça fetva sorulmasından sakınırlar ve az önce bahsettiğim gibi bu konuda yanılmanın akıbetinden korkarlardı. Sizlerin, hepinizin veya en azından bazılarınızın Hicret Diyarının imamı İmam Malik anh'ın biyografisini okumanız gerekir. Ona Horasan taraflarından birisi geldi ve elinde kırka yakın soru vardı. Hatırladığım kadarıyla İmam Malik bunlardan yalnızca dört tanesine cevap vermiştir. Hicret Diarı yani Medine'nin imamı olan İmam Malik'in kendisine sorulan kırk sorudan yalnızca dört tanesine cevap vermiş olması şaşırtıcıdır. Adam ona ben Horasan'dan bu soruları sana sormak için geldim dedi. İmam Malik şöyle cevap verdi. Onlara dön yani Horasan'lara ve de ki Malik'in yanında bulunanlar bunlardır. Diğer sorulara gelince onlara cevabı yoktur. Bu sıkıntının, bu hissin sebebi müftünün ayağının kaymasından ve bunun ardından hata sebebiyle yüzlerce ve binlerce demesek de onlarca kimseyi saptırmaktan korkmasıdır. Bununla beraber onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü hakkıyla bilmektedirler. Hakim hükmederken iştahat ettiğinde isabet ederse ona iki ecir vardır, hata ederse ona bir ecir vardır. Onlar Allah katında iştahat ettikleri ve hata ettikleri konuda sorumlu tutulmayacaklarını biliyorlardı. Buna rağmen sakınıyorlardı. İşte bu etkileri alimin davranışlarında ortaya çıkan faydalı ilimdir. Bu sadece genel olarak davranışlarına değil, İnsanlarla muamelesinde ve hatta fetvalarında da ortaya çıkar. Onlar korkuyorlardı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'nin kitabından biliyoruz ki Allah Tebarek ve Teala insanları, ilimleri ve cehaletlerine göre üçüncüsü olmayan iki kısma ayırmıştır. Birincisi alimlerdir. İkincisi alim olmayanlardır. Cahiller demek istemiyorum. Cahiller sözünden daha kapsamlı olan bir kelime kullanarak alimlerin özelliğini belirtmek istiyorum. Şunu kastediyorum. Alim olmayan herkes Allah Tebârik ve Teâlâ'nın şu sözünün kapsamına girer. Eğer bilmiyorsanız ehline, alime sor, alimlere sorun. Enbiya Suresi 7. Ayet. Şüphe yok ki alim olmayanlar da iki kısma ayrılmaktadır. Aralarında ümmi olan vardır ki onlar mutlak olarak ilim talep etmeyenlerdir. Yine aralarında ilim talep edenler vardır. Lakin ilim talebi alim değildir. Yalnızca ilim talebesidir. Yine İmam Malik Rahimullah'ın biyografisinde ve ona benzer müştehit imamların biyografilerinde onun falan ve filan alimlerden izin almadıkça ders vermeye başlamadığı zikredilir. Bugün ise alimler az olmasına rağmen ilim talebine yeni başlamış birçok kimsenin ilim ehlinden birine fetva verme mertebesine ulaş, ulaşmadığını sormaksızın fetva vermeye cüret ettiklerini görüyoruz. Çünkü az önce zikrettiğim allah Teala'nın eğer bilmiyorsanız zikir elinden sorun ayetinden çıkarılan hakikati bilmemektedirler. Durum tıpkı tarih tekerrürden ibarettir dedikleri sözde olduğu gibidir. Bu zamanda yayılıp her yanı kaplayan ve ilim talebeleri arasında yaygınlaşan bu afetin daha önce mevcut olmadığını söylemiyorum. Üzülerek diyorum ki daha önce de vardı. Lakin o gerçekten çok sınırlıydı. Bu Allah'ın hikmetlerindendir ve bu sonrakilerin seleften, öncekilerden ders çıkarmalar için Allah Azze ve Celle'nin hikmetli, latif takdirindendir. Böylece Ebu Davud'un sünnende rivayet etmiş ol, edilmiş olan Cabir Radiyallahu'nun hadisine işaret ediyorum. Bir adam savaşlardan birinde bir yara almıştı. Bu şahıs ihtilam oldu, yani rüyasında cünüp oldu. Ve bu halde bulunduğu sürece gusletmesinin gerektiğini biliyordu. Lakin ona gusletmesi sıkıntı verecekti ve bedeninde yaralar vardı. Bunun üzerine etrafındakilere sordu. Ona dediler ki, delil olan kısım burasıdır, sen gusletmek zorundasın. Adam gusletti ve öldü. Fetva mertebesinde ve alim olan büyük sahabeler mertebesinde olmayan e, cahil e, kimse verdi bu fetvayı. Bunu, bu haberi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca onu öldürmüşler. Allah da onları öldürsün. Bilmedikleri şeyi soramazlar mıydı? Acizliğin şifası ancak sormaktır. O halde eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ayeti burada da e, devreye giriyor. Yani bu, bunun kapsamı. Her ilim talibi alimler mertebesine ulaşmamıştır. Bu alimler mertebesine ulaşmak, bazılarının zannettikleri gibi sabah akşam didinmekle mümkün değildir. Yine kişinin sınırlı kitaplar ve kayıtlı belli fetva kitapları arasında uzun bir ömür yaşamasıyla da buna ulaşmak mümkün değildir. Allah, ve, Allah Tebarek ve Teala'nın şu ayetinin yolunu tutmayan kitaplarla bu ilme ulaşamaz. Nisa 59. Ayet Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve Resul'e arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Bu mertebeye ancak şu iki vesileyle ulaşmak mümkündür. Birincisi, şu an kolay ve boldur. İkincisi, şiddetle üzülerek diyorum ki, çok değerli ve nadirdir. Birinci vesile, İlim ehlinin bize bıraktıkları kitaplara müracaat etmektir. Bunlardan, yazarlarının doğru menheci, ki o kitap ve sünnet menhecidir, doğru menheci tutmuş olanların ve salih selefinin üzerinde bulundukları yola uygun olanların tercih edilmesi gerekir. Sadece belirli bir mezhebe uymak ve ilim ve tahkik olarak fıkkı etmese de diğer kitaplardan faydalanmamak uygun değildir. Bu bir şeye yaramaz. Yani tek bir mezhebin kitaplarına bağlanmak. Bu vesile bugün için özellikle her gün basılan kitaplar sayesinde kolaydır. Daha önce ne el yazma olarak ne de basılı olarak bulamadığımız kitaplar şimdilerde yayınlanmaktadır. Şu an örnek önümüzdedir. Ben, kendisini zikrediyor burada Şeyh Şeyh diye iddia edilen, ömrünün sonlarına yaklaşmış El Elbani, Nefsinde ilimden birçok şeyi elden kaçırmış olduğunu hissetmekteyim. Bu yüzden dikkatten kaçırdığı ilmi takipleri elde etmek için öğrendiklerine tekrar bakmaktadır. Yani kendisini anlatıyor. Bunun sebebi diğer bir vesilenin kendisine nasip olmamasıdır. Bu vesile Allah'ın dilediği ilimleri toplamış olan muhakkik alimlerdir. Zira Allah Azze ve Celle'nin mahlukat üzerindeki sünneti, sonrakileri öncekilerden ve birbirlerinden istifade ettirmesidir. Yani burada şeye işaret ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte sizler hadis dinliyorsunuz. Sizden de işitecekler, dinleyecekler diye. Yine ilim ehli birbirlerinden istifade etmişlerdir. E, Muhasırlarından istifade etmişlerdir. İlim talibine alimlerden çeşitli uzmanlık alanlarında faydalanmak nasip olmamışsa onun öncekilerin bizlere bıraktıkları bu kitaplara dönmekten başka başvuru imkanı kalmamıştır. Bugün maalesef sadece bu yol kolaydır. İlmi elde etme yollarının en faziletlisi sünnet ehli alimler olan güvenilir emin şeyhlerden ders almaktır. Lakin şeyhden, hocadan ders almak ilim talebinde bir vesile midir yoksa gaye midir? Şayet bu sadece bir vesile ise ki ittifakla doğrusu budur. Yani şeyhlerden Güvenilir şeyhlerden ders almak, hocadan ders almak, bu bir vesiledir. Bu ciddi fakat kolaydır. Ama şayet hocadan ders almak bizatihi gaye ise, bugün bazıları böyle diyor, işte hangi hocadan ders almış, bunun gibi şeyler öne sürüyorlar. Hiç kimse böyle bir şey dememiştir. Yani ilim ehlinden öncekilerden hiç kimse bunun gaye olduğunu söylememiştir. E, bu nefret ettirici ve zordur. Bu Şeyh Elbani Raymolla'nın kastettiği manayla örtüşmektedir bu mana. Bununla beraber e, burada Şeyh Elbani Raymolla tevazu yoluyla bunu söylüyor. Yani e, işte biz böyle muhakkik alimlere yetişemedik. Çünkü Elbani kınadıkları şeylerden birisi onun hocası yoktu gibisinden şeyler söylüyorlar. Bununla beraber Şeyh Elbani şer'i ve lugavi ilimlerin çoğunu babasından almıştı. Babası Hanefi alimlerinden birisiydi. Ee, yine Said el-Burhan'den ve Muhammed Behced el-Baytar'dan ders almıştır. Yine Muhaddis Şeyh Allame Muhammed Rakib et hadis ilimlerinde icazet almıştır. Allah hepsine rahmet etsin. Evet, lakin yani bu kolay olan yol... Bunu ilim taleplerinden kendilerinde dinçlik, boş vakit ve hırs nasip edilmiş olan özel bir tür talep etmektedir. Bütün bunlardan önce onlara Allah Tebarek ve Teala'nın veçi için ihlas ile beraber çalışkanlık, azim ve uzun zaman verilmiştir. Böyle bir kimse kendisini değerlendirdiği imkanlarıyla yol almış olarak bulur. Özellikle ilk yol ve ilim almış alimlerin zorlandıkları meselelerde fetva verir. Bu kimsenin kendisine gelen konularda insanlara fetva vermeyi hak ettiğine şahit ederler. Lakin bu zamanda en önemli problem çeşitli münasebetlerle çokça söylediğimiz gibi kötü terbiye ve bozuk ahlaktır. Şüphe yok ki bugün ilmi uyanışı inkar etmek mümkün değildir. Lakin bu ilmi uyanışla beraber ahlaki terbiyede değişmiştir. Bunun aksine olarak ahlaki terbiye seviyesi de düşüşe geçmiştir. Eğitim ve öğretime nispet edilen birçok kimse, ilim talebinde yetişen alimlerin ahlakıyla örnek olmaları bir tarafa, alimlerin ahlakını dahi örnek edilmez bir hale gelmişlerdir. Kısa zamanda ulaştıkları önemsiz sermayeye aldanıyorlar. Bu yüzden ben ilim talebinde yetişen kardeşlerime şunları öğütlüyorum. İlmi kendileri için öğrensinler. Kendi anlayışlarıyla bağımsız olmasınlar. Araştırma ve tahkik iddiasında bulundukları meselelerin tahkiklerinde ilim ehli katında haklarında alim olduklarına şahitlik edilen alimlerden destek alsınlar. Ben size kendinden bir örnek vereyim. Silsiletul Ahadis zayıfe vel mevdu kitabını biliyorsunuz. Ben bu kitaba her gün bakıyorum. Neden mi? Çünkü bunu ilim talebimin ilk zamanlarında telif etmiştim. 20 cilt falan. Zayıf hadisler silsilesi kitabı 20 cilt. Diğer bir kitap ise Kapağına Basılması Caiz Değildir diye yazdı. Raudun Nadir kitabı. Bu e, Taberani'nin Mucemüs Sagir kitabına yaptığı e, tahkik, yani bunların sayılarını, zayıflarını falan ayırmış. E, i̇ki cilt halindeki bu kitaba gençliğimde el yazımla basılması caiz değildir çünkü tekrar bakılması gerekir yazmıştım. Elimde bulunan çalışmaların devam etmesi ve sağlık durumum sebebiyle bunu tekrar gözden geçirmeye imkan bulamadım. Lakin Rabbim Allah Azze ve Celle bana biraz kuvvet, biraz dinçlik verdi. Zira hakikatte bir seneden fazla zamandan beri yatalak gibiyim. Yazım kıyıdaki ördeğin çizgisi gibi olsa da bir süre hiçbir şey yazmaya güç getiremedim. Şu an ise yazabiliyorum. Özendiğim zaman yazıyı güzelleştiriyor ve süslüyorum. Ancak bütün teliflerimde olduğu gibi... Kaynaklara çokça müracaat etmeye güç getiremiyorum. Benim eserlerimi ve teliflerimi bilenlerinize bu durum gizli kalmaz. Lakin Rabbim Azze ve Celle acillik halinde bile olsa tembel kalıp yerimde oturmamı istemiyor. Bana gücüm yettiği kadar meşgul olmamı ilham ediyor. İlmi araştırmayla alakası olan birisi benimle beraber bir program yaptı ve ben de ona şunu işaret ettim. Sahih-ül Cami-i Sagir ve Ziyadeto kitabının tesip edilerek özetlenmesi ve ona istidrak yapılması. Yani Şeyh Elbani'nin biliyorsunuz Türkiye'de tercüme edildi cami Sahir'in Sagir'in sayhleri bu kitaba onun şartlarına göre yani Cami-i Sagir'in şartlarına göre diğer sayh hadislerinde eklenmesi diye bunu yönlendirmiş. Ben bu kitabımı tesip ediyorum. Çünkü bu kitabı Yine ben yaklaşık 40 senede telif ettim. O gün malumat, e, bilgiler, topladığım bilgiler ve kaynaklar sınırlıydı. Buna rağmen beni, ben Zahiriye Kütüphanesi'nde Dimeşik'te yaşıyordum. Bu kütüphane el yazma, rivayet eserleri bakımından zengindir. Ben inanıyorum ki, belki de ben bu kitapları açıp inceleyen tek kişiyim. Zira ben kitabı aldığımda ve sayfasını açtığımda işittiğim tak tak sesleri bu sesleri çok iyi hatırlıyorum. Bunun sebebi, mürekkebin mürekkeb üzerine gelip yapışmasıdır. Hiç kimse bu sayfaları açmadığı için kütüphanede saklı kalmıştır. Ben Allah'a hamdolsun, bu gibi kaynaklardan binlercesine ulaştım. Lakin bundan sonra kendimi basılı eserlere, daha önce işitmediğim el yazmalardan daha fazla dalmış bul buluyorum. Öyleyse durum yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Burada bütün hedefim, İlim talebeleri olan kardeşlerime şayet kendilerinde araştırma, ilim ve yazma gücü buluyorlarsa onlara uygulamalı dersler sunmaktır. Bunu kendileri için yapsınlar. Kendilerinden ilim ve yaş bakımından üstün olanlardan yardım istesinler. Salih Selef'in bize delil olan sözlerinden birisi şöyledir. İnsanlar ilmi küçüklerden değil de büyüklerden aldıkları sürece ilim ve hayır üzere devam ederler. İbnül Mübarek ve Abdurrezzak İbn Mesud radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyorlar. İlmi büyüklerden, büyüklerinden, güvenilir olanlarından ve alimlerinden aldıkları sürece insanlar hayır üzere kalmaya devam ederler. İlmi küçüklerinden ve şerlerinden aldıkları zaman ise helak olurlar. İbn -i yine, İbn Mesud radıyallahu anh'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Şüphesiz sizler İlim büyüklerinizde olduğu sürece hayır üzere kalmaya devam edersiniz. İlim küçüklerinizde olursa küçük büyüye arsızlık yapar. Hafız İbn Hacer, Hetülbari de e, sahip bir isnatla diyerek naklediyor. Kasım bin Asba, Musannef'in de ve İbn Abdilber'in Ömer bin Hattar Radyalantin rivayetine göre o şöyle demiştir. İnsanların ne zaman iyilikte olacağını ve ne zaman bozulacağını anladım. Eğer fıkı küçüklerinden gelir de, Yaşlılar onlara karşı koymak isterlerse bozgun olur. Yani Allah ilmi küçüklere nasip etmiş, yaşlılar da onlara karşı çıkarsa bozgun olur. İlim yaşlılarda olur ve gençler de onlara uyum gösterirlerse her iki grupta doğru yolda devam ederler. Bununla kastedilen gençleri dışlamak, onları küçük görmek, onlara ve onların yanında olan ilme yönelmemek değildir. Nitekim gençler de yaşlılardan üstün olabilir. Hatibül Bağdadi El Kifaye'de, Subki Mücemüş Şuyuhu'nda, İbnül Cevzi El Muntazam'da ve i̇bn Asakir Sakir Tarihü Dimeşk'da İsnalıyla Ahmet bin Nadr El Hilal'den rivayet ediyorlar. Babamın şöyle dediğini işte. Ben Sühiyan bin Uyeyne'nin meclisindeydim. Mescide giren bir çocuğa baktı. Sanki orada bulunanlar o çocuğu yaşının küçüklüğünden dolayı küçümser gibiydiler. Sühiyan dedi ki, önceden siz de böyle idiniz de, Allah size iyilikte bulundu. Bu ayeti okudu Nisa 94. ayetini. Sonra şöyle dedi. Ey nadir! Keşke beni 10 yaşlarımdayken görseydin. Boyum 5 karış idi. Yüzüm altın gibiydi. Tıpkı bir ateş parçası gibiydim. Elbisem küçük, yenleri kısa ve eteği bir miktar idi. Ayakkabılarım fare kulağı kadardı. Zühri ve Amr bin Dinar gibi meşhur alimlere gider gelirdim. Onların arasında çivi gibi otururdum. Mürekkep, hok, mürekkep hokkam ceviz kadar, kalemliyim muz gibi, kalemim badem gibiydi. Meclise girdiğim zaman küçük şeyhe yer açın, küçük şeyhe yer açın derlerdi. Sonra İbni Uyeyne e, tebessüm etti ve güldü. Bu müselsel bir rivayet. Bu rivayet eden râvilerin hepsi tebessüm etti ve güldü. Bu şekilde aktarıyorlar. Yani e, ilimle uğraşan küçümsenmez. Yani yaşının küçüklüğü Değil burada mesele olan. Hatta bazı alimler bunun ilmin küçüklerden gelmesi meselesini işte eğer ilim bidatçılarda olursa diye izah ediyorlar ki e, özellikle son zamanlarda e, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan isnatla hadis rivayet edenler çoğunlukla yani el i sünnet sayılanları eşari. Yani ehli hadis menhecinde, akidesinde olan insanlar dan alınmış gibi bir şey bu. İsnadıyla rivayet eden ehl-i hadis neredeyse yok gibi. Eşarilerde var, sufilerde bile var. Evet. Yani bu ilmin küçüklerden gelmesi demek. Şeyh Elbani şöyle devam ediyor. Ben kalıcı kültür mirasından faydalanmayan, Bunlardan anlattığımız şeyleri talep edip, araştırarak, sabır, dayanıklılık, vakit ayırma ve inceleme yaparak istifade etmeyen şu gençlere bir örnek vereceğim. Onlara şu örneği veriyorum. Endülüslü Abbas bin Firnas uçmak istedi ve kanatlar takılarak dağa, çakıldı, e, dağa çıktı. Kanatlar takarak dağa çıktı. Bu onun ölüm sebebi oldu. Bunda ona bir sakınca söz konusu değildir. Zira o öncülük etmiştir. Lakin şu an uçaklar hangi seviyeye ulaşmıştır? Yani uçak fikrini insanlar ondan geliştirerek çalışmışlardır. Şimdi ben Selefin ilmini araştırmayan, bu ilim taliplerini şimdiki uçak konusunda öncü olmak isteyen kimseye benzetiyorum. Halbuki uçaklar gelişerek çok ileri seviyelere ulaşmış bulunuyorlar. Yani uçak icat edilmiş, insanlar artık uçma konusunda teknikleri geliştirmişken böyle şeyler denemenin alemi yok demek istiyorum. Bu bir helak oluştur. Hem de bundan aşağı bir helak derecesi yoktur. Bu hem ahirette ve hem de dünyada bir helak oluştur. Ve bu ikisinin birbirinden farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ilimsiz olarak fetva veren kimse hakkındaki uyarı geldiği gibi şöyle hadisler de gelmiştir. Bu e, uyarı şu şekilde. Ebu Davud ve i̇bn Mace ve Ahmet bin Ambel Ebu Hureyir rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim? İlimsiz olarak fetva verirse bakın fetva veren tediriyor burada. Kim ilimsiz olarak fetva verirse kendisine fetva verilenin günahı fetvayı verenin üzerine olur. Şeyh Elbani Mişkatül Mesabih'te bunun hasen olduğunu söylemiştir. Şöyle de hadisler gelmiştir. Kim bildiği bir ilmi gizlerse kıyamet gününde ateşten bir gem ile ona gem vurulur. Sorulan kimsenin alim olup cevap vermemesiyle Alim olmayan kimsenin ilimsiz olarak cevap vermesi arasında fark yoktur. Yani her ikisi de tehdide muhataptır. Her ikisi de ateştedir. Sorulan soruya cevap olarak söyleyebileceklerim bunlardır. Yani bu konferans bir soru üzerine veriyoruz zaten. Allah Azze ve Celle'den bize doğruyu ilham etmesini, bize kendi hattımızı bildirmesini, Allah Azze ve Celle'den korkan, ve kendilerine fetva vermeye mecbur oldukları konularda başvurulmadıkça fetvadan, fetva vermekten sakınan ve bu bizim görüşümüzdür. Bundan daha iyi bir görüşü olan bize getirsin diyen Selefimizin yoluna bizi hidayet etmesini diliyorum. Şimdi ise sanki semadan inen bir vahiymiş gibi kesin ifadeli fetvalar verilmektedir. Kim tarafından? Sığ kalmaya devam eden yani denize dalamayıp kenarında gezinen kimseler tarafından. Bunlar şöylece özetleyebiliriz. İlim talebi, ilim talebesi olmadan temekkün sahibi oluncaya kadar öncelikle ilmi meseleleri tekrar gözden geçirerek sadık, doğru ve yeterli bir meleke oluşturmaya gayret etmelidir. Zira bugünlerde bu melekeyi kazanmak oldukça zordur. Çünkü ilim devreleri, üniversiteler veya ilmi külliyeler şu an mutlak olarak ilmi meleke hususunda eğitim vermiyorlar. Sadece yazılı bir belge veriyor ve öğrenci imtahnları kazandın diyorlar. İlmi ehlinden, şeyhlerden veya büyük ilim talebelerinden aldıklarını iddia eden ilim talepleri ise sahih ilmi melekef hazretine ulaşmaktan çok daha acizdirler. Çünkü onlar hırsı, azimli olmayı, ilimden başka şeylerle meşgul olmamayı ve ihlası kaybetmişlerdir. Bu meselelerde sebat üzere kalmak birçok İlim talebeleri için kolay değildir. Sonra şöyle bir soru geliyor. Ey şeyhimiz, bizler Allah sizi bereketle kılsın ve sizin kıymetinizi ve değerli konumunuzu biliyoruz diyor. Siz kendilerinden ilim aldığımız kimselerdensiniz. Kendileri hakkında bizzat şahitlik edenlerden değilsiniz. Allah'a hamdolsun siz sünnet ilmi konusunda kendinizi işaret eden birisi değilsiniz. Lakin sizi seven veya sevmeyen, uzak veya yakın fark etmez, bütün alimler bu konuda sizin lehinize şahitlik etmektedirler. Size neden bu ederler bilmiyorum. Ben şöyle söylemek istiyorum. Buğz etmeye değil, sevmeye hırs göstermek gerekir. Bu sevgi ayırmaz birleştirir. Düşürmez yüceltir. Lakin insanların çoğu bilmezler. Yine ilim talebelerinin çoğu, Hataya değil bilakis yanlışa düşüyorlar. Fiili olarak yanlış diyorum. Bu da cevap verirken veya ilmi cevabı naklederken renkten renge girmeleridir. Bazen mesele kendilerine kolay ve hoş geldiği zaman söylüyorlar, mesele de doğru olanı söylüyorlar, olduğu gibi aktarıyorlar. Bazen de kendileri için hoş olmayan konuda gidip geliyor, bazen cevabı erteliyor ve bazen konu değiştiriyorlar. Bütün bunlardan maksat, onların ilmi meseleyi şu veya bu alimden işittikleri veya aldıkları gibi açıklamak istememeleridir. Şimdi ben diyorum ki, meselenin hakikati hakkında bir örnek vereceğim. Uzak hedefe ulaşmış, sözlerin manalarını ve delalet ettiği şeyleri, yönlendirdiği maksat ve gayeleri, bilen ilim talebelerinden birine soru sorsa, mesela başkası değil, ben sorsam, ey şeyimiz Allah sizi bereketli kılsın. Mesela mukavkız, ruhumun Hirakli ve Fırs Kralı Kisra gibi kafirlerden olduğu bilinen birine mektup yazmaya başlarken Esselam kelimesini yazması caiz midir? Yoksa değil midir? Böyle bir soruya cevap vermesi mümkün müdür? Şunu da buna kıyaslayabiliriz. Doğru bir menheç üzerinde bulunmasıyla meşhur olan bir Müslümana Esselamu Aleyküm veya Selamun Aleyküm Yahut Allah'ın izniyle Allah sizi hidayet ederse selametle Ebedi kalmak üzere cennete girin sözüyle başlaması caiz midir? Böyle bir şey caiz midir değil midir? Şeyh Nasreddin Elbani bu soruya şöyle cevap verdi. Bu mesele inanıyorum ki alimler arasında ihtilaf olmayan bir meseledir. İnsanlar vakı olarak Müslüman ve kafirde iki kısımdırlar. Müslüman olana selam ile başlanır. Müslüman olmayana ise selam ile başlamak caiz değildir. İmam Müslim'in sayesinde Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ettiği hadiste durum bilinmektedir. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Yahudi ve Hristiyanlara selam ile başlamayın." Yani siz selam vererek başlamayın. Onlarla karşılaştığınızda onları yolun dar yerine sıkıştırın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ameli sünneti de bu sözü, bu sözlü sünnetini pekiştirmektedir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kayser ve benzerleri gibi kafir krallara mektup gönderdiğinde Selamun al huda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun diyerek başlardı. Bu yüzden herhangi bir şekilde Müslüman olmayan kimseye mektup yazarken, Esselamu Aleyküm yazarak başlamak veya Esselamu Aleyküm yazarak bitirmek caiz değildir. Bu hususta illet, Bukhari'nin Edebül müfredinin sahihlerinde Enes Radyalan'ta gelen şüruvette belirtilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Esselam Allah'ın yeryüzüne koyduğu isimlerden birisidir. Aranızda on yayınız. Yani Müslümanlar arasında. Evet. Müslüman olmayanlara ancak iyilik ve hayır dileği içeren herhangi bir ifadeyle hitap edilebilir. Müslüman olmayanlara. Ama günahkan olan Müslümana gelince, bidatçı da dahil, Burada mesele iştihadidir ve inancıma göre onunla bağları kesmekle alakalıdır. Salih Selef bu mesele üzerinde durmuşlar, bidatçilerle bağları kesmeyi ve onlara selam vermemeyi çokça hatırlatmışlardır. Burada Şat-ı Biraymullah diyor ki, El-i Bidatçilerden uzaklaşmak ve onlara saygı göstermekten yasaklanması hakkında Selef'ten gelen rivayetleri zikretmiş sonra şöyle demiştir, Bidat sahibine saygı göstermek, İslam'ı yıkıcı olan iki kötülüğe sebep olur. Birincisi, halkın ve cahillerin bu saygıdan dolayı onlara yönelmelerine, bidatçilerin insanların en faziletlerinden olduğuna ve onlarda bulunanın başkalarında bulunandan hayırlı olduğuna inanmalarına sebep olur. Bu da halkın sünnetler üzere, ehl sünnete değil de, bidat üzere bidatçilere tabi olmalarına götürür. İkincisi, Bidatinden dolayı onlara saygı gösterilirse bu durum, her konuda bidatçiliği tahrik eden bir aldatma olur. Her halkarda bidatler hayata geçer ve sünnetler ölür. Bu ise bizzat İslam'ın yıkılmaz demektir. Ben diyorum ki, Şeyh Elbani diyor, bu yani bağları koparmak İslami eğitim vesilelerinden birisidir. Bundan dolayı üzerinde bulunduğumuz fasık kimseye selam vermek konusunda diğer bir kaide gözetilir. Bakın bidatçı ayrıdır, fasık ayrıdır. Fasık kimsede e, maslahat gözetilir. Onu işaret ediyor. Burada ilimde yeni yetişenlerin az önce zikredilen iki sebeplerini ötürü pek önemsemedikleri ve bilmedikleri dini esaslarıyla ve kaydeleriyle bilmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Onlar ilmi doğrudan doğruya alimlerden almamışlardır. Salih Selef'in kitaplarını uzun süre araştırmamışlardır. Bu nefsedet ve maslahat kaidesini gözetmektir. Bu gerçekten önemlidir. Mevsedet ve maslahatı gözetmek, ağır basan maslahatı mevsedetin önüne geçirmek demek. Maslahat iyilikler, mevsedet kötülükler demek. Bunun tam da geçerlidir. İnancıma göre bağları koparmak ve selam vermemekle alakalı olarak genel bir esas koymak caiz değildir. Çoğunlukla bize falan kimse arkadaşımdır lakin namaz kılmıyor. Falan akrabam namaz kılmıyor, falan bidatçidir, filan sufidir filan şöyledir, bunlara selam verelim mi diye soruyorlar. Bu, Selef'in az önce işaret ettiğim bazı sözlerinden etkilenerek ve kaide düşünülmeksizin meydana geliyor. Ben ona diyorum ki, bak sen o şahısla bağları koparırsan veya selam vermesen terbiye olacak mı? Yoksa terbiyeden uzaklaşacak mı? Hangisinin faydalı olacağını araştır ve onu yap. Bunu üzerinde yürüyeceğin bir kaide edinme. Hakikatte bu hususta ilme ve eğitimce ihtiyaç vardır. Bu yüzden benden şu sözü çokça işitmişsinizdir. Tasfiye ve terbiye zorunludur. Tasfiye şu an çoktur. Yani tasfiye ve terbiye ile kastettiği şey, tasfiye İslam dinine sonradan giren bidatler, hurafeler, zayıf ve uydurma rivayetler. Bunların ilmi çalışmalarla temizlenmesi işlemi. Terbiye ise yeni neslin arındırılmış, sahih İslam üzere yetiştirilmesi. Şu an tasviye çoktur. Yani bu tip çalışmalar artık başlamış Şeyh Elbanin vefat edeceği zamanlar. O bu işe epey bir hareket vermişti Allah rahmet eylesin. Terbiye ise çok azdır. Yani eğitim, sayı İslam üzere eğitim çok azdır. Bu yüzden bütün kardeşlerimiz arasında meselelerin umumiliğine tutunmamaları için bu başlangıç noktasını yaygınlaştırmalıyız. İlim ehli şöyle demişlerdir. Hiçbir umum, hiçbir genel yoktur ki tahsis edilmiş, özelleştirilmiş olmaz. İçinde bulunduğumuz durumda bu türdendir. Lakin ne yapılabilir? Bugün insanların çoğu saylamayacak kadar çok şehvetlerle meşgul ve oyalanmaktadırlar. Bu şehvetlerin en kötüsü de meclislerde öne geçebilmek için ilim öğrenmektir. Ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlamakta fayda var. İlmi alimlere karşı övünmek, düşük kimselerle tartışmak ve meclislerde öne geçmek için öğrenmeyiniz. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır. Ateş. Hareket ve kuvvet ancak Allah iledir. Şüphesiz bu büyük bir beladır. Ortada olan durum budur. Allah yardımcımız olsun. Sonra soruyu soran kişi şöyle diyor. Ey Şeyhimiz, hoş bir söz söylediniz. Şüpheler veya şehvetler insanlar arasında çoğalmış ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Hakikatte ben şunu demek istiyorum. Şayet tek mesele, kendilerini kitap ve sünnet menheci üzerinde olduklarını iddia eden Müslümanlar, ve kendilerinin kitap ve sünnet menheci üzerinde olmadığını söyleyenler arasındaki husumet olsaydı elbette işin kolay olduğunu söylerdik. Yani bir taraf dese ki biz Kur'an ve sünnet üzereyiz, öbür tarafta desek dese ki hayır biz Kur'an ve sünnet üzere değiliz dese iş kolaydır. Lakin ey şeyimiz, Allah size bereket versin şu an şehvetler ve şüpheler gönülleri tehlikeli bir şekilde bulandırmaktadır. Bu durum en akıllı kimselerden en düşük insanlara kadar yaygındır. Onlardan her biri, hatta çoğunluğu bu bulanıklığa kurban olmaktadırlar ve kendilerinin kurban olduklarına da aldırmamaktadırlar. Lakin onlar iyi bir şey yaptıklarını zannederek yapmaktadırlar. Şu an husumiyetler aynı menheç üzerindekiler arasında çoğalmıştır. Yani selefim diyenler arasında. Bütün bunların sebebi eğitimsizlik, ilimsizlik veya ilmi Allah'ın veçhi dışındaki gayeler için öğrenmektir. Şeyh Elbani şöyle cevap verdi. Allah sana bereket versin. Bu gibi meselelerde ilmin önemi size kapalı değildir. Lakin birbirinize haset etmeyin, birbirinize buğz etmeyin. Allah'ın sizlere emrettiği gibi Allah'ın kardeş kulları olun. Bu Bukhari ve Müslim'in ibadet ettikleri hadis Ebu bu yüzden diyorum ki bizlere düşen her nefis kendi kazandığı karşılığında rehindir. Her birimiz etrafındakileri önce çocuklarından, akrabalarından ve komşularından başlayarak eğitmeye çalışmalıdır. İşte böyle. Ta ki Allah'ın izniyle daire genişlesin ve bu daire bizimle aynı menheçte buluşan fakat eğitim konusunda bizimle beraber olmayan birçok kimseyi kapsasın. Yani biz eğer kendi sözümüzün geçtiği, gücümüzün yettiği çevremizde, ailemizde, arkadaş ortamlarımızda bu terbiyeyi hakim kılarsak, yani kitap ve sünnetin, sahih dinin bize hakim olmasını sağlarsak, bizimle aynı menheşte olduğunu iddia eden kimseleri de bu etkileyecektir. İster istemez zaten bu var. Mesela Şeyh El-Bahir az önce bir şeye işaret etmişti. E, fasık kimseden Hecir uygulamak, selamı kesmek, onunla bağları koparmak eğitim vesilelerinden birisidir. Yani bu da eğiticidir. Ama insanların çoğu e, bu gibi şeyleri farklı değerlendiriyor. İşte bu bağları koparmaktır deyip duygusal yorumlar yapıyorlar ve bunun yerine günahlara göz yummayı, mesela kardeşinin kendisine ateşe götürecek işleri yapmaya devam etmesine razı olmaya devam ediyor. Bu samiyetsizliktir esasında. Ses çıkarılmaz oluyor. Hatta ondan sonra bu tip şeylere karşı çıkmak, uyarmak, e, suç ve kabahat gibi veya üslupsuzluk gibi telakki edilmeye başlanıyor. Evet. Soruyu soran tekrar diyor ki, Sizi bu durumda görünce Allah'a hamdolsun siz, ve, siz hayır ve büyük bir afiyet üzeresiniz. Sürekli olarak şu kişi akla gelmektedir. Urve bin Zübeyr radıyallahu anma çocuğunu kaybetmesi, baldırının kesilmesi ve buna benzer musibetlere uğradığı zaman bir adam ona gelip şöyle dedi: "Ey bu Muhammed, Allah senden çocuğunu ve dizini almış olsa da sen bizim kendimize muhtaç olduğumuz cevher olarak kalıyorsun. Daima senden istediğimiz aklın yerinde duruyor. Yani Urve bin Zübeyr radıyallan yani böyle musibetlere uğramış. Dizlerini kaybetmiş, çocuğunu da kaybetmiş. Buna rağmen diyor, biz senden hala ilim alabiliyoruz. Yani istifade ediyoruz diyor. Bu soru soran bunu hatırlatıyor ve e, diyor ki, Ey Şeyh'imiz, Allah, Allah'a hamdolsun sizler. Allah size afiyet ve yer tabakaları kadar ilimle dolu akılla güzelleştirmiştir. Allah'a hamdolsun. Elban Raymullah dedi ki, ''Ben büyük bir üzüntüyle hala şunu söylemeye devam ediyorum.'' Küçük kuşlar memleketimizde kartallaşmıştır. Burada küçük kuşlar derken bugaz tabirini kullanıyor. Bugaz e, eti de yenmez, avlanmaz da. E, işte leş gibi yiyen kuşların genel ismi. Yani bugazlar kartallaşmıştır. Bizim memleketimizde böyle olmuştur. Yani işin ehli olmayanlar söz sahibi olmuştur demek istiyor. İşte iki kat budur. Allah'a yemin olsun ben şunu kalbimle söylüyorum. Hava boştur. Bana bu bakışla bakıyorsunuz. Yani kendisine bu övgü yapıldığı için söylüyor Şeyh Elbani bunu. Kendisini onlardan sayıyor. Yani meydan boş olduğu için siz beni değerli bir şey sanıyorsunuz. Şeyh Elbani Rahimullah'ın e konferansından özetlediğimiz bu kadar. Fetva meselesi böyle bir şey. Yani bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizlere yani ümmetine genel olarak tavsiye ettiği şey, kim benden bir ayet, bir hadis işitirse ve bunu işittiği gibi aktarırsa Allah onun yüzünü ak etsin veya nurlandırsın. Çünkü e, nice fakih olmayan kimse Kendisinden daha fakir olana, daha anlaştığı olana bu ilmi taşır buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüce bir fazlettir. Ehli hadisin şerefidir bu hadis. Onların alametidir. Sadece hadis aktarmaları. Ve burada görüldüğü gibi bir kimsenin hadis aktarması için, hadis rivayet etmesi için fakir olması gerekmiyor. Alim olması gerekmiyor. Ama hadisi rivayet eden, aktaran kişi... Eğer bu hadise manalar yükleyerek, yükleyerek aktarıyorsa bu bir problemdir. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Bazen çok masum bir şekilde biz sadece hadis okuyacağız diye toplanmalar olur. Bunlar e, hadisler üzerinde bilmeyen kimselerin e, yorumlarıyla süslenmeye başlar. Buradan işte hükümler bina edilir, daha başka e, farklı sonuçlara götürebilir. Bu sebeple bizim buna dikkat etmemiz lazım. Nasların bir mantoku vardır, bir de mefhumu vardır. Mantoku ile kast edilen birebir lafızlarıdır. Biz, yani Türkiye'deki Müslümanlar olarak hadis kitaplarına genel olarak tercümelerinden ulaştığımız için aslında hadislerin mefhumlarına muhatap olduğumuzu unutmayalım. Yani Arapça öğrenmediğimiz sürece, Arapça bilmediği sürece kişi hadisleri okuduğunda mantıklarını değil, mefhumlarını okuyor. Yani mütercim tarafından seçilen, onlar tarafından algılanan mananın aktarılmasıdır tercüme edilmiş hadis kitapları. Bu yüzden hadis okuyoruz, hadisle amel ediyoruz diye bu kadar rahatlı olmayın. Yani Arapça öğrenmedikçe e, biz aslında alimlerden de ders alıyor konumuna gelmiyoruz. Sadece mütercimlerin anladıklarının aktarılmasına Şahidiz. Dolayısıyla e, Türkçe olarak hadisi aktaran bir kişi ancak anladığını aktarır. Yani şu hadisten payını alacağını sanmıyorum. İşittiği gibi aktaran, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi kelimeleri kullanmışsa Arapça lafızlardır, bunlar bunun aktarandır. Türkçelerden muhatap olan ise, Mütercim tarafından anlaşılan, bu hadisten anladığı manayı aktarmasından ibarettir. Bu her dil için geçerli aslında ama Arapça'da biraz daha fazla. Çünkü Arap dilinin zenginliği sebebiyle e, Arap dilini çok iyi bilenler bile Arapçayı çok iyi bildiğini iddia etmiyorlardı. Çünkü çok geniş bir dil. Bir kelimenin değişik kalıplarda pek çok manaları var. Özellikle zaman genişledikçe yeni çıkan bazı şeylere yeni isimler, Arapça isimler verilmesi bu genişliği biraz daha zenginleştirmiştir. Dolayısıyla bazen mesela Ebu Davud'a adam Ebu Davud'un sineninde bab başlığı koymuş. Süper yalancı nasıl olur diye. Yani Ebu Davud'un böyle bir başlık koyması düşünülemez. Yani süper yalancı nasıl olur? Burada şu hadisi aktarıyor. İşte kendisinde olmayan şeyle övünen kimse, kendisine verilmeyen şeyle doymuş gibi görünen kimse bu hadise aktarıyor. Ee, mesela bu adam burada süper yalancılık gibi bir mana anlamış. Ki Ebu Daud'un babbaşı da bu değil esasında. Ee, ve bunu böyle aktarıyor. Halbuki mesela muhaddislerin özelliği, e, onlar hadislere şerh yapmazlardı. Yani fıkhi hükümleri hadislerin altına açıklayarak kendi çıkardıkları manaları giydirmezlerdi. Bunu sadece bab başlığında işaret ederek verirlerdi. Mesela Ebu Davud'un ilmini almak istiyorsanız orijinal başlıklarını bilmeniz lazım. Bukhari'nin bir meseledeki görüşünü öğrenmek istiyorsanız bab başlarında verdiği, Edeb-ül Müfret'te var, işte Sayin'de var, bab başlıklarındaki e, o şeylerine bakarsınız. Bu yüzden mesela Bukhari'de çok uzun bab başlıkları da görürsünüz. Çünkü e, bab başlığında vermeye çalışmıştır maksadını. E, bu yüzden işte bazen muallak rivayetler zikrediyor. İsnadını zikretmeleri rivayetleri bu başlıklarında zikrediyor. Kitapları orijinal müelliflerin kaynaklarından Tirmizi'den, işte Buhari'den, Müslim'den orijinal kaynaklarından okumaya gayret edelim. Ee, ve şöyle bir endişemiz olmasın. Biz Bukhari okuduğumuz zaman, Darimi veya diğer hadis alimlerini okuduğumuz zaman alimlerden ders alıyoruz. Eğer tercüme, düzgün tercüme ise tabi. Yani bu Ebu Davud'un mesela az önce bahsettiğim şeklini kastetmiyorum. Yani Ebu Davud'la alakasız bir hale getirmiş. Nesai'nin kendi başlıkları var mesela. Eğer Arapça öğrenirseniz başlıklarda bu fıkıhları görürsünüz. Arapça başlıkları görürsünüz onların ne demek istediğini, hangi sebeple, mesela aynı hadisi peş peşe bazen Nesai, Sünnel-ül Kübra'da görürsünüz bunu özellikle, peş peşe defalarca zikretmiş. Dersiniz ki aynı hadisi niye farklı zikrediyor? Bab başlığına bakarsan görürsün. Yani o bab başlığında farklı bir konuya delil getiriyor. Hadisten çıkan başka bir hükmü tekrar zikretmek için bab başlığını atıyor. Yani şu hükmede delildir diye tekrar hadisi başka bir tarikten de veriyor bu sefer. Yani isnad olarak da faydası var. Aynı hadisi ama Farklı bir tarikinde vermiş oluyor. Bu gibi güzellikleri var. Orijinal eserlerinden okumanın. Elban da bu sohbetinde buna işaret ediyor zaten. Yani kişi işte fetva kitaplarını, ilim kitaplarını, mezhep kitaplarını okumakla alim olmaz. İlk önce şu ayetin hareket noktasından başlaması lazım. Herhangi bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne dönün. Bu ayeti zikrediyor. Yani ölçüm bu olsun. Yoksa beşerin uydurduğu, beşerden kaynaklanan, işte fıkıh diyerek, fıkıh mirasımız diyerek sahiplenmeye çalıştıkları şeye bakarsanız bizi çıkmaz yollara alıp götürür bunlar. Şifa Allah Azze ve Celle'den indirilendedir. Araf suresi 3. ayetinde sen Rabbinden indirilene uy, başka dostlar edinip de onlara tabi olma buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şüphesiz hak Allah'tan indirilendir. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani hak madem ki vahiy, yani Kur'an ve sünnettir, bunun dışında ancak sapıklık vardır. Buna muhalif olarak gelen ne varsa bu ancak sapıklıktır. Bu Allah Azze ve Celle'den açık bir hüküm. Allah Azze ve Celle görünen görünmeyen, bildiğimiz bilmediğimiz bütün sabıklıklardan hepimizi muhafaza etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la <gülüyor> ilâhe illâ ente ve esteğfuruke ve töbü